308, numaralı konu, Hazreti Peygamberin Medine yakınında Kuba'ya varması ve halkın Hazreti Peygamberin gelişine sevinmeleri, evet, Allah'ın Resulü Müslümanlarla beraber Şam'dan gelen ve Zübeyir'in başkanlık yaptığı bir kervanla yolda karşılaştı, Zübeyir Allah Resulüne de kayınpederi Ebu Bekir'e de beyaz elbiseler verdi, Medine'deki Müslümanlar da Peygamberin Mekke'den çıktığını haber almışlardı, onlar her sabah, öğleye kadar, çıkıyor, yolları gözetliyorlardı, Öyle hararetinde ise,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 her iki günü bir daha görmedim.